Herkese merhaba. Öğrenme dersiyle devam ediyoruz. Ee, öğrenmede klasik koşullanmaya başlayacağız. Daha doğrusu davranışlı kuramlarla devam ediyor olacağız. Ama önce ben bir açıklama yapayım. Ee, gelişim dersinde size bir soru sormuştum. Ee, o sorunun cevabını bir sonraki videoda vereceğim deyip vermemişim. Şimdi onu bir halledelim. Ee, soru neydi? Size de sorayım hatta. Size de e, düşünün. Ölüm korkusu olan bir insanın para biriktirmesi, bak tekrar söylüyorum, ölüm korkusu olan bir insanın para biriktirmesi Freud'un savunma mekanizmalarında bastırma mıdır, yatsıma mıdır? Ne diyorsunuz? Şimdi buradaki arkadaşlara da ben bir yükleneyim. Sizden de cevap alalım. Bastırma mı, yatsıma mı? Koalisyon kuruldu şu anda. <gülüyor> evet. Ortak cevabınız var mı? Yok. Ee, arkadaşlar bana bir sürü mesaj geldi bununla alakalı. İşte hocam bastırma mı yatsıma mı yatsıma diyenler var, bastırma diyenler var. Ne olduğunu söyleyeyim. Cevap kesinlikle ve kesinlikle bastırma. Neden bastırma? Şimdi bastırmayı anlatırken dedim ki bastırma kişinin farkında olmadan... Ee, rahatsız olduğu durumu ne yapması bilinçten uzaklaştırması anlamına geliyor. Ve bastırmayı nasıl tanımlamıştık? Unutma olarak tanımlamıştık. Yani beni rahatsız eden şey farkına varmadan bir şeyler yaparak aşağıya itmekte. Ama yatsımayı anlatırken dedim ki yatsıma reddetmektir. Yatsımada kişi durumun farkındadır ama var olan durumu ne yapmaz? Kabul etmek istemez. Mesela şöyle bir örnek yapalım. <gülüyor> Kişinin ee, çok korktuğu bir sınavın saatini unutması bu bastırmadır değil mi? Beni çok rahatsız ettiği için, bende çok fazla kaygı yarattığı için bu bastırmayla açıklanır. Ama yatsımda ne olması gerekir? Atıyorum, kişi de şunu derse ben e, sınavdan korkmuyorum. Korktuğu halde sınavdan korkmuyorum derse bu ne olacaktır? Yatsım olarak karşımıza gelecektir. Şimdi gelelim ölüm korkusu olan bir insanın para biriktirmesine. Bu Freud'un makalesinde kendisinin yazdığı bir e, örnek. Ve bir gün KPSS'de mutlaka çıkacak. Onu da söyleyeyim. Yani bu örnek mutlaka ve mutlaka ÖSYM tarafından bir gün sorulacak. Arkadaşlar neden bastırma? Şöyle düşünün. Ee, kişi burada ölümü reddetseydi. Ya ben ölümden korkmuyorum deseydi cevabım ne olacaktı? Yatsım olacaktı. Ben ölümden korkmuyorum deseydi. Ama bastırma olmasının sebebi şu. Biz hepimiz yani yaşayan bütün faniler öleceğimizi biliyoruz. Ya Bundan eminiz. Ve şöyle de bir durum var. Evet bunu biliyoruz ama sürekli olarak bu korkuyla ne yapmıyoruz? Yaşamıyoruz. Yani biz mesela çalışarak işte ne bileyim sınava girerek, sınavlara hazırlanarak, evlenerek ya da çocuk sahibi olarak ne yapıyoruz? İçimizdeki ölüm korkusunu aşağıya doğru itiyoruz. Para biriktirmek de bunlardan bir tanesi. İnsanlar... Para biriktirdikçe ne yaparlar? Dünya ile olan bağlantılarının hala devam ettiğini düşünürler mesela değil mi? Yani özellikle de kimler para biriktirir? Dikkat edin yaşlı insanlar. Anaannelerimiz, dedelerimiz, babaannelerimiz onların bir kefen parası vardır ya böyle. Hani o kefen parasından da apartman dikersin yani. Öyle bir kefen parasıdır o. Ve aslında yaşlandıkça insanların para biriktiriyor olmasının temelinde de bu vardır. Benim daha dünyada yapacak işim var. İşte bu arkadaşlar bastırmayla alakalı durumdur. Kişi durumun farkında değildir. Farkında olmadan işte para kazanarak ya da para biriktirerek ne yapar? Ölüm korkusunu aşağıya doğru iter ve rahatlar. Düşünsenize. Yani sürekli olarak e, ölüm korkusuyla yaşıyor, yani yaşayamazdık zaten. Hani böyle bir duyguyla e, hiçbir şey yapamazdık. Bir zaman sonra şu olacaktı, e, bir zaman sonra hani sürekli bunu hisseden bir insan, hayata karşı anlamını da kaybeder. Yani hayat çok anlamsız gelir. O yüzden arkadaşlar, e, lütfen sorularda dikkat edin. Ölüm korkusu olan bir insanın para biriktirmesine neyle ile alakalı? Bastırmayla alakalı bir durumdur. Böylece rahatlamış olduk, bütün dengemizi kurmuş olduk ve devam edelim. Şimdi öğrenmede yeni bir konuya başlıyoruz. <gülüyor> hani hep söylediğim gibi aslında e, öğrenmeden çok soru geliyordu. Yani 30 soru geldiği zamanlardan bahsediyorum. Geliyordu ama şu an klasik koşullanmadan gelen soru sayısı arkadaşlar bir, hani taş çatlasa iki. Yani daha da fazla soru gelmiyor. Gelen soruları da söyleyeyim. Üst düzey koşullanmaya dikkat edin. Üst düzey koşullanma. Ön koşullanmaya dikkat edin. Gölgeleme kavramı her sene çıkar. Engelleme kavramıyla kıyaslama yaparlar. O yüzden de bu kavramları tek tek konuşuyor olacağız. Ama tabii işin ilk önce başlangıç kısmına dönelim. Biz... Hangi kuramlara geldik? Yani artık öğrenme kuramlarına başlıyoruz. Öğrenme kuramlarında ilk konuşacağımız kavramda davranışçı kuramlar diyoruz. Arkadaşlar davranışçı kuramlarda beş tane kuramdan bahsedeceğiz. Bunlardan ilki bayağı da uzun sürecek bir kuram. Bayağı çünkü teferruatlı bir kuram. <gülüyor> Klasik koşullanmadır. Klasik koşullanmada e, biz yaklaşık 23 tane kadar kavramı konuşuyor olacağız. Edimsel'de yaklaşık 50'den fazla kavram konuşuyor olacağız. Öyle böyle derken bir sürü kavram anlatıp ondan sonra davranış kuramları bitiriyor olacağız. Ee, klasik koşullanma Ivan Petrovich Pavlov'un kuramı ilk kuramlardan bir tanesi. Sonra bitişiklik kuramlarından bahsedeceğiz. Bağlaşımcılık Thorndike'ın kuramı. Edimsel koşullanma Skinner'ın ortaya koyduğu bir kuram ve mekanik davranışçılıkta full dediğimiz, Clark full dediğimiz bir Kişiye ait kuramdır. Hepsini konuştuktan sonra bitireceğiz. Önce <gülüyor> her sene soru gelen bir yeri konuşalım. Yani çok önemli bir yer burası. Kiminle kıyaslıyorlar? Arkadaşlar en son üniteyi anlattığımda size. Yani bilgi işleme kuramından bahsederken davranışlı kuramların özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Çünkü KPSS sorarken piyaslama yapıyor. Yani dolayısıyla da buna dikkat etmek lazım. O zaman davranışçı kuramların özelliklerine bakalım. Birincisi bu kuramlar ve bu kuramcılar sadece gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlara odaklandılar. Sadece gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlara odaklandılar. Bunu lütfen unutmayın. Yani bu şu demektir davranışlı kuramlarda. Bunun dışında kalan zeka, kalıtım, duygular işin içinde değildir. Bakın zeka ya da kalıtımı reddettiklerini söylemiyoruz. Yani reddetmiyorlar. Ama itibar da etmiyorlar. Size şunu söyleyeyim. İnsan zihninin en itibarsızlaştığı zamanlardan bahsediyoruz. 1930'lu yıllar. 30 ve neredeyse 1930'lu yıllarda başlayan bu süreç 2000'li yıllara kadar da geldi. Yani davranışçı kuramlar çok etkili kuramlardır aynı zamanda. Peki... O zaman soruları çözerken lütfen şunu bilin, sadece gözlenebilen davranışlara kimler odaklanıyorlar? Davranışçılar odaklanıyor. Aynı zamanda diyorlar ki insan zihni doğuştan tabula rasadır. Tabula rasanın anlamı ne? John Yuktan aldığımız bir kavramdır ve boş levha anlamına gelir. Tabularasa ya da boş levha olarak da düşünebiliriz. Bu şu demek arkadaşlar diyor, diyorlar ki insan zihni dünyaya bomboş gelir. Bomboş gelir. İnsan zihninde doğuştan hiçbir şey yoktur. Ama biz gelişimde kimi konuştuk? Piaget'den bahsettik. Piaget'den ne dedik? Hatta hatırlarsanız dedik ki <gülüyor> insanların... İlk şemaları yani ilk zihinsel şemaları doğuştan gelen nelerdir? Reflekslerdir. E dolayısıyla da yani davranışçı kuramlar bu mantığı kabul etmiyorlar. İnsanların doğuştan böyle bembeyaz bir kağıt gibi geldiklerine inanıyorlar. Ve tamamıyla yaşantılar sonucunda bizim öğrenme kazandığımızı söylüyorlar. O zaman bu adamlar insan zihnini bomboş düşünüyorlarsa öğrenmede neyi önemsiyorlar? Onlara göre öğrenme Çevre ve yaşantılar sonucu oluşur. Çevre ve yaşantılar sonucu oluşur. Arkadaşlar burada bir dipnot söyleyeyim <gülüyor> size. Davranışçı kuranların bu özelliklerinden dolayı biz onlara aynı zamanda ne diyoruz? Çevreciler ya da çağrışımcılar adını da Veriyoruz. Bu da soru olarak gelmez ama yine de aklınızın bir köşesinde kalsın. Çevreciler dediklerimiz kimler? Davranışçı kuramcılar. Hepsi şurada yazdıklarımın hepsi davranışçı kuramcılar. Devam edelim. Onlara göre öğrenme diye bir kavram yoktur. Öğrenme yerine koşullanma kavramını kullanırlar. Öğrenme yerine koşullanma kavramını kullanırlar. Evet biz klasik koşullanmayla başlayacağız. İşte bağ kuramından bahsedeceğiz. Edimsel koşullanmadan bahsedeceğiz. Bayağı bir şeylerden bahsediyor olacağız ve devam edeceğiz. Aynı zamanda onlara göre davranış uyarıcı ve tepki arasındaki bağlantıdır. Ve şunu da lütfen unutmayın. UT arasında yani uyarıcı ile tepki arasında organizma yoktur. Bunu arkadaşlar daha önceden de bahsetmiştim. Buradaki mantığımız şu. Şurada göstereyim. Uyarıcı tepki demek? Uyarıcı organizma tepki ne demek? Arada fark var. Şöyle bir fark var. Davranışçı kuranlar bunu savunuyorlar. Davranışçılar. ...bunlar da bilişsel kuramcılar. Şimdi aradaki fark şu... şu kuram der ki... ...çevreden bir etki gelir... ...ve insan buna göre ne yapar? Tepkide bulunan bir varlıktır. Yani insan dediğimiz şey aslında... ...basit davranış kalıplarına sahiptir... ...diye düşünüyorlar. Yani ben çevreden ne gelirse ona istinaden tepki gösteriyorum. Ama bilişsel kuramcılar diyorlar ki... ...hayır, ilk önce uyarıcı gelir... Organizma bunu düşünür, kafasında değerlendirir. Ondan sonra da ne yapar? Tepki ortaya çıkar. İşte bu aradaki farkı lütfen bilin. Tekrar söylüyorum. Davranışçı kuramlar uyarıcı ile tepki arasında kimsenin olmadığını düşünür. Yani bu şu anlama gelir. Uyarıcı ile tepki arasında düşünme var mıdır? Yoktur. Zihin var mıdır? Yoktur. Algılama var mıdır? Yoktur. Bunların hiçbirini kabul etmiyorlar. Yani dolayısıyla da... <gülüyor> Sadece gözlenebilen UT bağlantısını önemserler dememiz gerekiyor. Ama bilissel kuramlara geldiğimizde diyeceğiz ki organizma kendisine gelen uyarıcıları anlamlandırır, algılar, yorumlar ve buna göre tepki verir der. O yüzden de bu mantığı da düşünmemiz gerekiyor. Tamam mı? Evet UT bağlantısı bu. Yani dikkat etmeniz gereken nokta da bu. Davranışçı kuramlar uyarıcıyla tepki arasında organizma dahil hiçbir şeyin asla bulunmadığını söylüyorlar. Devam edelim. Arkadaşlar aynı zamanda davranışçı kuramlara göre insan mekanik hayvandır. Yani böyle deyince biraz ağır oluyor ama. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> yani insan mekanik hayvandır de dedikleri şu. E makineler mesela nasıl? Ya yani makine dediğinde. Onlara şekil verebilirsin makinelere mesela ya da makinelerin kuralları vardır, makinelerin yasaları vardır ama aynı şekilde insanların da yasaları olduğunu düşünüyorlar. Yani hatta John Watson'ın şöyle bir lafı var diyor ki bana diyor bir düzine çocuk verin ben diyor bunlardan hırsız yapayım, doktor yapayım, avukat yapayım, istediğim her şeyi yaparım diyor. O yüzden bunun temel mantığında da bu var yani insan bir kil gibidir yani Watson'ın yine söylediği bir laf hatta sınavda da bu cümle çıktı. İnsan bir <gülüyor> kil gibidir ve her şey olmaya hazırdır. Yani sen o kilden istediğin her şeyi ne yaparsın çıkartabilirsin anlamına geliyor. Ve davranışçı kuramlar insana da maalesef böyle bakıyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar davranışçı kuramlarda deney gözlem yöntemi benimsenir. Mesela John Watson'ın yine söylediği bir şey var. Diyor ki hayatım boyunca diyor insanlarla diyor çalışmaktan diyor nefret ettim. İnsan deneklerle deney yaparken. Çünkü diyor insanlar çok şeyler insanlar çok daha böyle duygusallar ve hareketliler. O yüzden de deneylerin yapısını bozduklarını söylüyor. Ama diyor fareler, kediler, kuşlar öyle değiller. Yani mesela hayvanlara elektrik şoku verdiğinde gayet... Güzel bir şekilde durum ortaya çıkıyor. O yüzden de genelde bu adamlar deney-gözlem yöntemini kullandılar. Son bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Hayvan çalışmalarının sonuçlarını insanlara genellediler. Hayvan çalışmalarının sonuçlarını insanlara genellediler. Bu ne demek? Yani farelerde böyle ise insanlarda da böyle olması beklenir. İşte maymunlar maymunlarda böyle bir sonuç ortaya çıktıysa insanlarda da aynı sonucun ortaya çıkması beklenir gibi bir mantığı ortaya koydular. Dolayısıyla arkadaşlar hayvan sonuçlarını insanlara genellediler. Evet biz psikolojide hayvan çalışmalarını kullanıyoruz. Ya Bunun da daha önceden de bahsettim. Bazı sebepleri var. Ee, sinir sistemi yapımızın Benzer olması, hayvanların daha çabuk üreyebiliyor olması ve kısa ömürlü olması bunların hepsi bir etken. Ama şunu söyleyeyim mesela buna karşı çıkan kuramlar da var. Gelişimde size anlattığım humanistik kuramlar değil mi? İnsancıl kuramlar hayvan çalışmalarının insanlara genellemesine tamamıyla karşılar. O yüzden de bu daha ziyade davranışçılara özgü bir mantık olarak da karşımıza geliyor. Arkadaşlar genel özelliklerimiz bunlar. Yani davranışçı kuramlar katı kuramlardır. Davranışçı kuramlar gerçekten öğrenmeyi e, ya da insan davranışını çok basit düzeyde ele alan davranış şey e, kuramlardır ama bir şekilde hayatımıza girdiler ve hayatımızda çok da etkin oldular. Şimdi gelelim klasik koşullanmaya. Klasik koşullanma ya da tepkisel koşullanma dediğimiz süreci çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Yani ...yazdığım her şeyi de not alabilirsiniz. Yani çok daha iyi olur. <gülüyor> Arkadaşlar, klasik koşullanmayı genel olarak ne olduğundan bahsedeceğim. Ondan sonra da klasik koşullanmanın bütün o temel kavramlarıyla başlayıp... ...adım adım, adım adım gideceğiz. Ve dikkat etmeniz gereken noktaları zaten söyleyeceğim. Yani şunlar önemli, bunlar önemli diye. Ama benim şu an için sizden istediğim şey şu... Klasik koşullanma nedir diye size sorduğumuzda. Yani sizinle yolda karşılaştım. Dedim ki klasik koşullanma nedir Semra? Ne diyeceksiniz? Şunu demenizi istiyorum. Klasik koşullanma. Organizmanın daha önceden tepki vermediği daha önceden tepki vermediği bir nötr uyarıcıya tepki verme sürecidir. Tepki verme buraya özellikle büyük yazdım hakikaten sizden istediğim bu klasik koşullanma organizmanın daha önceden tepki vermediği bir nötr uyarıcıya tepki verme sürecidir diye arkadaşlar bunları bizim bilmemiz gerekiyor bu bir peki klasik koşullanma neyi anlıyoruz mesela insanların klasik koşullanmaları neler <gülüyor> bir sürü şey var mesela duygular tamamıyla klasik koşullanmadır Otonom sinir sistemi tarafından desteklenen kızgınlık, sevinmek, öfke, aşk mesela bunların hepsi klasik koşullanmadır. O yüzden klasik koşullanma dediğimizde bizim için daha önceden anlam ifade etmeyen bir insana ya da herhangi biri uyarıcıya anlam oluşturma sürecidir. Ve o insan senin için çok daha farklı bir anlam taşımaya başlar. İşte bu nokta arkadaşlar klasik koşullanmadır. O kadar çok örnek vereceğiz ki, yani e, kafanızda otursun. Tabi hani burada olan arkadaşlar var, onlarla da birazcık daha etkileşim daha iyi. Ama video izleyen arkadaşlar için söylüyorum özellikle, arkadaşlar çok dikkatli dinleyin. Zaten tek tek anlatıyor olacağız, hani bütün kavramları klasik koşullanmayı burada halletmemiz lazım. Yani daha da konu e, çünkü çok fazla konu çalışmayın. Konu çalıştıkça hani olay çok daha yorum katmaya başlıyorsunuz. Gerek yok. Onun yerine konuyu bir kere dinleyin. Ondan sonra soru çözmeniz çok daha önemli. Peki klasik koşullanma madem genel olarak böyle birazcık özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Özellikleri nelermiş bakalım. Ondan sonra da temel kavramlarla başlayacağız. Klasik koşullanmanın özellikleri dediğimizde Lütfen unutmayın klasik koşullanma duyuşsaldır. Yani bu ne demek? Duygular, korkular, sevgi, aşk ya da mesela... Otonom sinir sisteminin desteklediği her şey, bunların tamamı arkadaşlar klasik koşullanmaya girer. Burada bir püf noktası vereceğim size. O da şu soruları çözerken edimsel koşullanmadan da bahsedeceğim ben size. Edimsel koşullanma ile klasik koşullanmanın ortak kavramları var. Sönme, alışma, işte kendiliğinden geri gelme gibi kavramlardan bahsediyor olacağız. Ama lütfen bu bilgiyi asla unutmayın. Arkadaşlar klasik koşullanma ile Edimsel koşullanma arasındaki en temel fark şudur. Klasik koşullanma duyuşsaldır. Yani duyguları kapsar ama edimsel koşullanma eylemleri kapsar. Yani psikomotor eylemlere odaklanması gerekir. <gülüyor> Bir soruyu okuduğunuzda şöyle bakmanız lazım. Yani soruyu okudum. Burada duygulardan mı bahsediyor? Bir duygu mu var? Korku, sevgi, öfke, kızgınlık gibi bir duygudan mı bahsediyor? Ya da bir eylemden mi bahsediyor? Eğer duygudan bahsediyorsa cevabı ne olacak? Klasik koşullanma. Ama eylemlerden bahsediyorsa cevabı ne olacak? Edimsel koşullanma olması gerekiyor. Burayı lütfen ayıralım. İkincisi, arkadaşlar klasik koşullanmada önce nötr uyarıcı... Sonra koşulsuz uyarıcı ve tepki ortaya çıkar. Yani aslında şöyle diyoruz UT bağlantısı vardır klasik koşullanmada. Bunların ne anlama geldiğini anlatacağız zaten. Aynı zamanda klasik koşullanmanın temel ilkesi bitişikliktir. Klasik koşullanmanın temel ilkesi bitişikliktir ya da yapışıklık dediğimiz bir yani ilkeden bahsediyor olacağız. Devam edelim. Klasik koşullanmada bu bilgiyi asla unutmayın. Çünkü soracağım hani defalarca soracağım size bu bilgiyi çok kullanacağız. Arkadaşlar klasik koşullanmada pekiştireç yani davranışın sıklığını arttıran ya da davranışı güçlendiren uyarıcı kimdir? Pekiştireç her zaman koşulsuz uyarıcı olacaktır. Pekiştireç her zaman koşulsuz olan uyarıcıdır dememiz gerekiyor. Ve klasik koşullanmaya baktığımızda şunu da lütfen unutmayın. Pekiştireç her zaman, pekiştireç yani kim? Koşulsuz olan uyarıcı KZU her zaman tepkiden önce gelir. Her zaman tepkiden önce gelir diyoruz. Bir bilgi daha var. O da şu. Klasik koşullanmada arkadaşlar organizma pasiftir. Yani mesela ödül ceza yoktur. O yüzden organizmanın pasif olduğundan bahsediyoruz. <gülüyor> ve şunu da söyleyeyim. Klasik koşullanma asla yani klasik koşullanmada konuştuğum her kavramı düşünürken ödül ve cezanın olmadığına hani gönül rahatlığıyla emin olabilirsiniz. Biz Ödül ve cezayı arkadaşlar ta nerede kullanacağız biliyor musunuz? Edimsel koşullanmada. Yani çok var daha oraya. O yüzden de şunu da ekleyelim. Bu kuramda ödül ve ceza yoktur. Bu kuramda ödül ve ceza yoktur. Böylece klasik koşullanmanın genel özelliklerini tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonraki aşamada ne yapacağız? Temel kavramlarıyla devam ediyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere.